Bismillahirrahmanirrahim. Tıpkı zinada söylendiği gibi yetim malı için de aynı ifade kullanılıyor ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ve la takrabu malel yetim illa billeti hiya ahsan hatta yablaga En güzel olan yol ile olması hali müstesna ergenlik veya yetişkinlik çağına ulaşıncaya kadar yaklaşmayınız. Şimdi İslam hukukuna göre her bir yetimin bir velisinin ve vasisinin olması gerekiyor. Yetimin ivasisi veya velisi, yetimin kendi başına yapamadığı, daha doğrusu babası hayatta olsaydı, babasının yapması gereken işleri yapan insandır. Bunun için asıl olan o yetimin en yakın erkek akrabasının bunu yapmasıdır. bunu üstlenmesidir. Söz gelimi babası ölen, amcası varsa amcası ve bu şekilde baba tarafından en yakın erkek akrabaları, sonra dedesi, ondan sonra dayılar ve diğer Dedesi gelir devre Çünkü yetimin çoğu zaman az veya çok bir malı da olur. Babasından mirası kalır. Hem onun malı çekilip çevrilecek, hem de çocuğun doğru ve sağlıklı bir şekilde yetişmesi, eğitilmesi, büyümesi sağlanacak. Bütün bunlara kim nezaret edecek? Yetimin velisi veya vasisi. Yetimin vasiliğini yapan yakın kimsesi yok. Var muhtaç. muhtaç. Ona zaman ayırdığı zaman kendi çoluk çocuğuna nafaka temin edemeyecekse Maruf bir şekilde diyor ayet-i kerime. Maruf bir şekilde yetimin malından yiyebilir diyor. Yetimin malından. Çünkü yetimin malını çekip çevirirken ona karşılık öyle bir menfaati şeriat da ona böyle bir görev karşılığında, böyle bir külfet karşılığında ona böyle bir nimeti veriyor. Yakın akrabası yoksa, kimse de böyle bir görevi almıyorsa kim yapacak? Hakim yapacak. Çocuk ortalıkta bırakılmaz. Çünkü o çocuk <gülüyor> ümmetin geleceğidir. O çocuğun her zaman için mümkün olan en sağlıklı ve en doğru bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Cenab-ı Allah takdir gereği onu babasız bırakmışsa, annesiz bırakmışsa, hatta hem anne hem annesiz bırak babasız ve annesiz bırakmışsa, bu o çocuğun telef olması olacağı manasına gelmez. Yetiştirme yurtları bu işin çözümü değildir. Olmadı olup biten olaylarla çok iyi biliniyor. Bir taraftan hakim bu işin sorumlusudur İslam da. Diğer taraftan aile içerisinde büyütülmesi çocuğun esastır. Ve bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar büyük ki Kur'an-ı Kerim hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadlarından önce Ne diyor? Elem yecidke yetimen fe'ave diyor önce. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Ondan sonra ne diyor? Fe emmel yetime felâ takhar. Yetime sakın tahretme, üzme onu. Onu üzme. Çocuğunu üzmek istemediğin gibi himayen altındaki olsun veya olmasın hatta. Yetimi de üzmek yok. Peygamber s-Selam ne diyor? Hutbede herkesin önünde. Ene ve kâfil yetimi ke hâteyni fil cennâ. diyor. Ben ve yetimi himaye eden, yetimin ihtiyaçlarını görüp gözeten kişi, cennette şu iki parmak gibi olacağız diyor. Mümin bir insanın yetime nasıl muamele edeceğini varır siz düşün. Kim peygamberle bu kadar yakın olmak istemez? Cenab-ı Allah eğer sana yetime bakma fırsatı vermişse peygambere komşu olmak fırsatını yakalandım demektir. Aramakla bulunmaz bir fırsat. Aramakla bulunmaz. İslam toplumunda bu gibi problemler çok tabii ve kendi şartları içerisinde Halledilir. Toplumsal hayattaki problemlerden veya sıkıntılılarda, sıkıntılardan birisi de dul kadınların varlığıdır. Dul bir kadının ihtiyaçlarını karşılayan bir kimse Allah yolundaki mücahit kimidir. Günümüz insanının dur kadına bakışına nasıl olsa kocasızdır, maazallah. Onu nasıl olur da ayartabiliriz, öyle? Allah'tan korkun ya, Allah'tan korkmak lazım. Böyle şey düşünülür. bu kadın himayecisi, koruyucusu, bakıcısı, her neyse kocası yok diye, sen onun için mümkün olan en kötü şey neyse onu mu düşüneceksin yani? Vazifeni unutmak ayrı bir kötülük, böyle bir şey düşünmek apayrı bir cinayet. Maazallah. Onun için, mümkünse kadın da elbette, Kocası söylebilir, bilir. Bu mukadderattır. Fakat unutmayın. Bütün Müslümanlar tek tek diğer bütün Müslümanlara Allah'ın emanetidir. Bu böyledir. İstisnasız, küçüğümüzle, büyüğümüzle Cenab-ı Allah hepimizi birbirimize emanet etmiştir. Ne diyor? El-mu'minûne ba'duhum evliye-u Muminler birbirlerinin velisidirler. Birbirlerinin dostudurlar. Birbirlerinin koruyucusudurlar. Birbirlerini himaye ederler. Birbirlerinin ihtiyaçlarını görürler. Bu budur. Cenab-ı Allah buradan anlaşılmıyor, anlaşılmıyor mu? Bir bizi birbirimize emanet ettiği. E Yetimi sana emanet ediyor allah Teala babası öldükten sonra sen bu emaneti zayi edeceksin. Dul kadını kocası öldükten sonra Allah sana emanet ediyor sen bu kadını zayi edeceksin. Böyle şey mi olur ya? Mesuliyetini yerine getiremiyorsun veya getirmek istemiyorsun veya imkanın yok. Bari şer yap. Bari kötülükten uzak tut kendini. Buna dikkat etmek lazım. İşte yetimden bahsediyorduk. Yetimin malına diyor yaklaşmayın. Hazreti Ömer bakın ne diyor. Halife olarak kendisinden bahsediyor. Halife olarak benim Beytül Mal'daki hakkım yetimin velisinin muhtaç olması halinde yetimin malındaki hakkı kadardır. Eğer ihtiyacım olmazsa bir şey alamam. Eğer ihtiyacım varsa maruf ölçüler içerisinde alabilir. Allah Şimdi diyelim ki, kardeşim milletvekillerinin maaşını yarı yarıya indirdik. Çeyreğe indirdik. Veya en iyi memur kaç para alıyor, o civarda indirdik falan. Bakalım böyle bu işe koşuşacak mı herkes? Galiba zor. Tabii bu maaş işin görünen kısmı. Buzdağının görünen kısmı. Öbür kısmıyla ilgilenmiyoruz biz. İşte o buzdağının dağı, buz görünen kısmıdır diyoruz ya. Öbür kısmını biz bilmiyoruz. Onun için Hazreti Ömer Biz Yani bazen diyorlar ya işte varsa yoksa Hazreti Ömer. Hayır öyle değil. Hz. Ömer'i böyle böyle yapandır asıl mesele. Kim yaptı? Hz. Ömer'i kim çıkardı? Hangi terbiye, hangi eğitim, hangi medut? Hazreti Ömer'e ben devlet başkanı olarak yetimin velisi gibiyim. Şuurunu veren ne? Bu ayeti kerimelerdir. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruklarıdır. Sonra bizim tek öyle Hz. Ömer'imiz yok ki. Bir yığın insanımız var. Her birisi kendi alanında bir zirve. Şey değil ki ama en çok o meşhur olmuştur halife olduğu için ve çeşitli sebepler dolayısıyla. Ama bununla birlikte Hazreti Ömer de gerçekten zirvedir yani. Öyle bir adalet ki adaleti dünya hakimlerine dağıt, dünya mazlumlarına dağıt. Zulümlerden hepsini mazlumiyetten kurtaracak kadar büyük bir adalet. Ölçülmez yani gerçekten öyle. Yetimin malına en güzel olan yoldan başkasıyla yaklaşmayın. Yani yetimin malını öyle riske atmayın. Dikkatle kullanın. Onun adına ticaret yaparsanız riskli alanlara kaydırıp kendi malınızı ne şekilde kullanacaksanız onun malını ondan daha ihtiyatlı kullanınız. Bir takım insanlar gördük, tanıdık, bildik. <gülüyor> Ticaret yapıyor. İyi kâr ederse benimdir. Böyle ortada olan paralar olur bazen. İyi kâr ederse ben, bu para zaten benim paramdı. Ben kârı ben etti. asker yaparsa veya zarar ederse zaten Ahmet'in di Veli'nin de, de Hasan'ın da, de, Hüseyin'in de der kurtarırız. Yok. Böyle ahmaklık çok affedersiniz olur mu? Allah senin niyetini bilmiyor mu? Kimi kandırıyorsunuz? Her şey zahire göre hani derler ya kitabına uygun olursa hal olacağını mı düşünüyoruz? Kitabına uygun olmak sadece dünyada işe yarar. Ama hakikate uygun olmadığı takdirde kitaba uygun olması ahirette işe yaramaz. Onun için Müslüman ahirete göre dünyada yaşayan insandır. Rabbim bize ahireti unutturmasın. Amin. İşleyeceğimiz her bir amel ne olursa olsun ama mutlaka önce ahirette bu amel karşımıza nasıl çıkar diye Düşünerek işlemek durumundayız. Ahirette karşıma nasıl çıkar? Bütün hepsinin de sorusu belli, bu son cevabı bellidir ha. Hiç kapalı bir şey yok. Hainlikse hainlik çıkar kardeşim. Sahtekarlıksa sahtekarlık çıkar. Hırsızlıkla hırsızlık çıkar. Dürüstlükse dürüstlük, ahlaksa ahlak, edepse edep çıkar. Neyse o. Hiç değişmez. Onun için hiç de öyle fazla kafa yormaya gerek yok. Fazla bilgiye de gerek yok. Kalbinize bakın. Kalbiniz o işi kimin için nasıl yapıyor? Meseleyi anlayacaksın. Zor bir şey değil. Yetim kendi başına, kendi malını çekip çevirebilecek yaşa gelinceye kadar siz onun o malını ne yapacaksınız? görüp gözeteceksiniz, geliştireceksiniz, arttıracaksınız, çoğaltacaksınız. Bu vesileyle bir hadis-i şerifi hatırlatayım. Uzunca bir hadis, birisi bir işçi çalıştırıyor, o bölümünü ele alalım. Biri işçi çalıştırıyor, akşama kadar, ondan sonra ona ücret veriyor. Benim hakkım bu değil diyor, daha fazla eder diyor. Vallahi yani daha önce benzer işlere bunu veriyordum diyor. İşçi beğenmeyip gidiyor. Aradan birkaç sene geçiyor. O adam geliyor işçi. Ey filan diyor ben vaktiyle senin yanında çalışmıştım. Evet diyor. O zaman bana verdiğin ücreti almamıştım. Beğenmemiştim. Tamam öyle oldu. Ver şimdi onu istiyorum diyor. Tamam diyor. ...şu vadideki koyun sürüsünü al git diyor. Benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Yok diyor. Sen o parayı almayınca... ...ben de o para ile senin namına... ...bir çift koyun al. Ve allah Teala bereket ihsan etti... Çobanları da dahil olmak üzere o sürü o sürü senindir. O senin ücretindendir. Böyle bir şey olur mu ya? Peygamber bunu kısa olsun diye anlatmıyor ki. Müslümanın emanetini anlatıyor bir. Sen Allah'ın kulunu bu şekilde düşünürsen, hakkına, hukukuna riayet edersen, Allah seni unutur mu? Allah senin bu yaptığın güzellikleri hiç hesaba katmaz mı? Allah'la ifade elindeyse girişeceğiniz işlerde ne kadar müsamahakar davranırsanız Allah'ın size müsamahakarlığı sizinkinden kat kat fazla olacaktır. Allah'ın kullarına karşı ne kadar müsamahakar, ne kadar cömert, ne kadar güzel ahlaklı olursanız, muameleniz ne kadar güzel olursa, Allah'ın da size muamelesi o kadar güzel olacaktır. Ha, o kadar derken, o oranda değil. Çünkü unutmayın, Allahü Teala iyilikleri en az on misliyle mükafatlandırır. Unutmayalım. Bir emir daha veriliyor ve evfu bil ahd Ahde vefakar olun. Ahdin gereğini yerine getirin. Tas tamam vefa eksiksiz yerine getirmek demek. Ahdinizi tas tamam yerine getirin. Çünkü diyor innel ahde kana mesula. Ahitten dolayı sorumluluk vardır. Ahitten dolayı sorgulanacaksınız. Saat şu kadar şu saatte geleceğin. Karşınızdaki hassas bir insansa kendisini o saate gelişinizde ne yapacaksa artık ona göre kendisini hazırlar. Zihnini, çevresini, şartlarını vesaire vesaire. Ve siz o saatte gitmiyorsunuz. Bir saat sonra gidiyorsunuz. iki saat sonra gidiyorsunuz. Üç saat sonra gidiyorsunuz ve adam sizi bekliyor. Kim bilir işleri ne kadar aksar. O bir tarafa dediğim gibi hassas bir insansa zihinsel olarak ve ruhi bakımdan o insanı perişan edersiniz. Gerçekten perişan edersiniz. Sizi bilmiyorum ama ben birisini beklediğim zaman elim bir şey tutmuyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Vakti gelince, beş dakika, on dakika kala her neyse kendimi ona göre ayarlıyorum, ne varsa toparlıyorum, şey diyorum, kendimi ona göre hazırlıyorum. Gelecek o gelmiyor. Mesela yarım saat sonra, ben o yarım saati de onu beklemekle geçeyim. Çünkü ne zaman geleceğini bilmiyorum ki. O geldiği zaman da zamanımı ona vermem gerekiyor. Çünkü sözleşmişiz. Buna hakkımız yok. Kimsenin başkasına verdiği sözü yerine getirmemek gibi bir hakkı yok. Aksine yerine getirmek vazifesidir. Ha, elinde olmayan sebepler onu Allah da affeder. Kul da müsamaha ile karşılar. Yok abalım işte geldim de ben vaktinde çıktım da trafik kalabalıktı. Yok öyle bir şey demem ona. bunu. Bunu söyleme. İstanbul'da trafik olduğunu herkes bilir. Sen de biliyorsun. Yerine göre, gideceğin yere göre, kat edeceğin mesafeye göre, kullanacağın vasıtaya göre Yarım saat mi erken çıkarsın. Normal zamanlarda bir saatte varıyorsan faraza eğer söz vermişsen bir buçuk saat erken yola çık. Git gittiğin yerde o yalan eğer. İlla gitmeyecek. Ne olacak? Unuttun. O da olabilir. Gerçekten insan unutabilir. Cenab-ı Allah unutmayı affediyor. Kul da affeder. Kul da affeder. Dolayısıyla şer'i bir gerekçe olmadıkça ya kolay kolay söz vermeyin ki en güzeli o. Kolay kolay söz vermeyin kardeşim. Verdiğiniz bir de mutlaka yerine getirin. Sözünüz ne olursa olsun. Borcunuzu ödemek olabilir. Bir yere bir vakitte gitmek olabilir. Bir işi yapmak olabilir. Ne olursa olsun. Söz verdiniz mi yerine getireceksiniz. Çünkü aksi takdirde Allahü Teala sizi sorumlu tutar. Niye söz verdin ve niye yerine getirmedin der. Hele bir de daha kötüsü var. Adam seni baştan salmak için, başından salmak için söz veriyor. Seni başından salmak için. O daha beter. İki günah bir arada işliyor. Baştan sözüne bağlı kalmamak niyetiyle sana söz veriyor. Bu ikinci tür modern asrın hastalığıdır. Eskiden insanlar söz verirlerdi, yerine getirmezlerdi. Öyle söz vermemek veya baştan salmak niyetiyle, yerine getirmemek niyetiyle söz verme modası veya alışkanlığı veya bunu bilen çok çok azdı. Çok çok azdı. Günümüzde o hale de gelmiş. Hayır efendim. Ahlak işin başı doğru ahlakın başı da verilen sözü yerine getirmektir. O olmadan olmaz. Ve evful keyle izâ kiltum ve zinû bil ölçekle alışveriş yaptığınız zaman tas tamam ölçün ve bir de dost doğru teraziyle tartın. Dost doğru teraziyle tartın. Terazisi doğru kendisi yanlış olabiliyor. Epey önceden geçti bir çoğunuz biliriz belki biliyorsunuz. Birisi bir gün bana dedi ki Hocam dedi, bilmiyorum dedi ne kadar alakan var ama laf arasında altın aldığın zaman teraziyi tartan yani terazide altının tartılacağı zaman elinde sigara varsa adamın almayacak dedi. Niye dedim, hocam dedi altını koyunca diyor bir nefes sigara çeker. Bir üflemesiyle bilmem kaç gram atar. Sigara, yukarıdan sigara şey, hassas terazi. Alma çıktı dedi. Aman ya Rabbi. Terazi doğru olabilir, devletin kontrolünde çünkü. Ama sigara dumanını devlet kontrol edemiyor ki. Onu Allah kontrol eder. Ya. Gerçeğini bilmiyorum ben, bana söylediği bu. Yani söylemek istediğim burada bizzat bu vaka çok önemli değil. Önemli olan insanın bazı hallerde kanunun yetersiz olduğu bir vakadır. Allah'ın kanunu da alıyor. Bu, bu, bu kanunu ruhuna uygun bir şekilde uygulamak senin ahlaki olgunluğunla alakalıdır. Mesela bu. İşte İslam her vesileyle bir taraftan hükmünü, kanununu, şeriatini koyuyor, öbür taraftan senin ahlakını yüceltmeye çalışıyor. İman, fazilet ve yüce ahlak kanunun en güzel teminatıdır. Zelik'e hayr'un ve ahsanu tevila. Böyle yapmak daha hayırlıdır. Ve en güzel akıbet bununla olur. Böyle elde edilir. La taqfu ma ilm. Bilmediğin şeyin arkasına düşme. Biliyorum edasıyla hele hiç konuşma. Hele senin konuştuğun konularda bilgisi olmayanlara Hak olmayan şeyleri bilgi, gerçek bilgiymiş gibi satmaya kalkışma. Onların akıllarını, zihinlerini bozar. Günümüz dünyasında böyle maalesef. Haberlerin çarpıtılması, doğruların eksik söylenmesi, doğru ile yalanın birbirine karıştırılarak sunulması, batılın özendirilecek şekilde takdim edilmesi gibi bütün bu hususlar Allahu Alem bunun kapsamına girebiliyor. Ve yasak oluyor bunlar. Hak olmayan bir şeyin arkasına düşme. Başkalarını da hiç düşürme. Öyle şey etme. Niçin? Çünkü اِنَّ السَّمْعَا وَالْبَصَرَ işitmek İşitmek Görmek ve kalp. Kullu zâlik kullu ulaike kana anhu mes'ûle. Bunların hepsi bu işten sorumludur. Biz çünkü bilgiyi öncelikli ve ağırlıklı olarak işitme ve görme duyularımızla elde ederiz. Eşya ile ilgili bilgiyi veya bir takım malumatı kulağımızla, görmemizle. Kulakla muhtemelen elde edilen bilgi daha fazladır. Miktar olarak belki. Muhtemelen belki ondan dolayı sen daha önce geçmiş olabilir. Kalbin sorumluluğu ise öğrenmiş olduğun bilgiyi hak olup olmamasıyla ve senin bunu hak olarak anlatıp anlatmamanla alakalıdır. Bir de Bilginin yerinde kullanılması ve söylenmesi gerekir. Dile getirilmesi gerekir. Bildiğin her bir şeyi dile getirmek bazı hallerde zarara müncer olabilir. Bu gibi durumlarda insan ne yapacaktır? Kalbini, vakayı, o söylediği sözün neticesini hesaba katarak davranacaktır. Kullu ulaike kâne anhu. Mes'ule. İşte bütün bunlar var ya bunlar kendilerinden sorgulanılacak şeylerdir. Yanlış yapılırsa bunlardan dolayı sorgulanılır. Ve la temşi fil ardi meraha Yeryüzünde şumararak yürüme. Şımarıkça Yürüme. Niçin? Ne hakkın var ki? Diyor. Çünkü ard. Sen yürürken ayağını pat küt gururla kibirle vurduğun zaman zaten yeri delemez. Bir de yolda yürürken Allah'ın kullarına karşı kibirli kibirli bir eda ile yürüdüğün zaman Kafanı istediğin kadar yukarı kaldır. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُوْلَ Boy itibariyle de dağlara erişemez. Ne yeri delebilirsin, ne dağlara erişebilirsin boyun itibariyle. O halde ne diye büyüklenirsin? Ne diye şımarırsın? Kime büyükleneceksin, kime karşı büyükleneceksin? Başkalarına veya kendisinden aşağıda gördüklerini kabul ettiği kimselere karşı büyüklenen insan Kesinlikle kendisinden daha büyük olduğunu zannettiği kimselere karşı da küçülür Onun için Müslüman sadece Allahu Ekber der Çünkü Allah'ın önünde küçülen bir insan Başkasının önünde küçülmez İzzetini korur Değerini bilir bu Ve böyle bir kimse büyüklenmez. Çünkü Cenab-ı Allah kutsi hadiste diyor ki El azametu izari vel kibriyâ rida'i diyor. Şimdi tabi ifade benzetmedir. İzar belden aşağısını örten elbisedir. Rida ise omuzdan aşağıya, bela kadar, belden aşağısına kadar örten elbisedir. Yani hani hacca, umreye gittiğiniz zaman ihram iki parça giyiyorsunuz ya, bir parçası alttaki parçaya izar deniyor, omuzlarınıza attığınız parçasına da rida deniyor. Cenab-ı Allah da diyor ki azamet benim izarım, kibriya, büyüklük benim ridamdır. Yani bunlar elbise olsaydı, ikisi de bana ait olurdu. Siz yaratılmışların bunda hiçbir payı yok. Benden başka kim bu bunlar hakkında benimle çekişirse onu ateşe atarım. Bu ikisi hakkında kim benimle çekişirse onu ateşe atarım. Kaldı ki insana gerçekten büyüklenmek yakışmıyor. Yakışmıyor. Tabiat sevmez sağlıklı bir tabiat insan fıtratı büyüklenen bir insanla karşılaştığı zaman. Hatta büyüklendiğini hissettiği bir insanı gördüğü zaman içinden itici geliyor. Onu onu bir türlü sevemiyor, ısınamıyor. Çünkü onun büyüklenmesinin kendisini aşağılamak anlamına geldiğini ruh bile hissediyor. O büyüklendikçe beni küçük görüyor. Ben niye küçüneyim ki onun karşısında der. Ne hakla beni küçük görüyor ki der. Ve haklıdır da böyle demekten. Ve ayrıca Cenab-ı Allah büyüklenenlere dünyada ceza veriyor bu şekilde. Sevilmeme cezası. Belimsenmeme cezası. Ceza bu. Bu da ahirette çekecekleri cezanın bir müjdesidir. <gülüyor> Bütün bunların günahı Rabbinin nezdinde zaten hoş karşılanmayan şeyler olmalarıdır. Bunlar Cenab-ı Allah tarafından hoş karşılanmayan şeyler olduğundan ötürü hepsinin günahı vardır demektir. Yani buyruğun manası bu. Peki bu güzel buyruklar nereden geliyor? Baştan hatırlıyorsunuz geçen dersimizde okuduk. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ ile birlikte başlayan yani 23. ayet-i kerimeden itibaren şu 29. 39. ayet-i kerimeye kadar. Ondan sonra diyor ki: "Zalika mimma ouha ileyke min el-hikme." Bunlar var ya şu hükümler Rabb'inin sana vahyettiği hikmetin bir bölümüdür. Rabb'inin sana vahyettiği hikmettendir. Onun bir kısmıdır. Yani, ey Muhammed bunları sen kendin bilmiyordun. Başkaları da, Muhammed bunları nereden çıkardı? Biz bunları kabul etmiyoruz veya bizim atalarımızın dinine aykırıdır, bu hükümler bizde yok demesinler. Bunlar hiçbirisi çünkü ölçü değildir. Başkalarının bilmesi, bilmemesi, kabul etmesi, etmemesi. Hiçbirisi bu hükmü etkilemez, bunları etkilemez. Çünkü bunlar Yüce Rabbimizin Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyettiği hikmetli hükümlerdir. Hikmetli hükümlerdir. Onun hükümlerinin hikmetinin sonu gelmez. Ve hikmetsiz zaten ne bir hüküm indirmiştir ne bir şey yaratmıştır. Biliriz bilmeyiz o ayrı bir konudur. Bir kısmını biliriz tamamını bilemeyiz o ayrı bir konudur. Fakat Cenab-ı Allah hakim olduğu için hikmetsiz bir şey yaratmaz. Hakim biliyorsunuz hükmü sapasaklam ve hikmetlerle dolu demek. Mübalağa kipi verdiği hüküm sapa sağlam olan muhkem olan muhkem olan ve hikmetleri pek çok olan demektir. Hikmet ise hikmetli olmak yani Allah'ın hükümleri o kadar hikmetli ki hikmet ile özdeştirler. Onlara hikmet denilebilir. Manasına. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmettendirler. Hikmetin bir kısmı. Hepsi de değil. Tamam. <gülüyor> Cenab-ı Allah hakimdir. El-Hakim. Yani yaratmasında hikmetleri sonsuz ve yaratması sapasağlam. Takdiri ve kazası sapasağlam ve hikmetleri sonsuz. Şeriatı ve hükümleri hikmetleri, hikmetleri sonsuz ve hükümleri sapa sağlam demektir veme Allah ile hekar bir daha tehhid ediliyor ve kadarın bu kalle tab bu ile başlandı tevhidle devam ediyor Allah ile birlikte bir başka ilah koşma bu yok çünkü sen kılma bu olmayan bir şeyi ve meydana getirmek demektir. Onun için yok böyle bir şey. Sen böyle bir şey icat etme. Uydurma. Allah ile birlikte bir başka ilah koşma. Çünkü fetur kafihenneme meluman madhura. Auzu billah. O takdirde cehenneme kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak atılırsın. Ondan sonra 40. ayet-i kerimede Allah'a ortak koşma örneklerinden birisine örnek veriliyor. Çünkü Mekkeli müşrikler ve çevrelerindeki bazı kabileler Meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur. Yahudilerden bir taife Uzayr Allah'ın oğludur diyorlardı. Onun için Cenab-ı Allah onları örnek vererek öbürlerini de kapsıyor. ve Allah'a evlat nispet eden bütün batıl inançları askurun mitolojisi, Hint mitolojileri vesaireleri de buna dahil. Efasfakum rabbukum bil Söyleyin bakalım. Rabbiniz size erkekleri özel olarak mı seçti sizin için? Wattakaza min el malaiketi inasa. Buna karşılık kendisi meleklerden dişi evlat mı edindi? Erkekleri size özel olarak verip dişileri kendisine evlat olarak mı seçti? İnne entekum la takuluna kavlan azima. Şüphesiz sizler pek büyük bir söz söylüyorsunuz. Allah'a iftira. Olmayan bir şey Allah'a ortak koşmak en büyük bir iddia. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُونَ Andolsun biz bu Kur'an'da öğütleri, buyrukları, hükümleri iyice öğüt ve ibret alsınlar diye evirip çevire anlattık. Tekrar be tekrar, ardı arkasına her vakit, her vesileyle tekrar ede, ede anlattık. Ama... Onlara nasıl etki bırakıyor bu Kur'an? Ve ve ma yziduhum illa Onların nefretlerinden, kaçışlarından başka bir şeylerini arttırmıyor. Bir başka yerde Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru Cenab-ı Allah müşriklerin Kur'an'dan kaçışlarını şuna benzetiyor. Diyor ki: Kanımların kurtulması için bir yol bulmak zorundayız. Allah'ın kurtulma yolunu bize gösterdiği gibi, Allah'ın kurtulma yolunu bize gösterdiği gibi, Allah'ın kurtulma yolunu bize gösterdiği gibi, Aslandan korkup yolunu bize gösterdiği gibi, Vallahi günümüz insanı da öyle. Din mi, iman mı? Aman aman aman aman. Öyle. Senelerce önce bir gün bir komşumuz geldi. Ya Beşir dedi. Bizim oğlumuz Nurcu olmuş. O zaman zaten namaz kıldın bu Nurcu oluyor dedi. E dedim, elhamdülillah de, nasıl olur dedi falan filan. E dedim ya bak, bu yaşta namaz kılıyor, nurcu olmuş diyorsun. Namaz kılıyor. Allah korusun, ya zina etseydi, ya içki içseydi, kumarcı olsaydı, her gün gece içki içerek seni, babasını dövseydi, soyup saysaydı, Parası bittiği zaman gelip sizi dövüp sizden para alsaydı daha iyi olacaktı? Halbuki oğlundan bu şekilde şikayet eden annenin kendisi namaz kılıyordu. Ya Allah sana böyle bir evlat nasip etti diye oturup secdeye kapanman lazım. Ne güzel. ...seni utandırmıyor, mahcup etmiyor, şunu etmiyor, bunu etmiyor, dövmüyor, senden para istemiyor, aksine sana bazı şeyleri de öğretebiliyor vesaire vesaire, o kadar çok güzel şeyleri var ki. Yani demek istediğim, Müslümanımız bile çağımızda işte Allah'ın dininden böyle kaçılıyor. Çoluk çocuğumuz için yaptığımız hesaplara, kitaplara bakın. İslam'a dine bağlı olmaları için ne kadar hesap yapıyoruz? İyi bir dünya, iyi bir gelecek, iyi bir istikbal sahibi olmaları için ne gibi hesaplar yapıyoruz? İşte Kur'an halbuki Kur'an'da bu örnekler öğüt alalım diye veriliyorken bu buyruklar, bu hükümler bu insanların ise nefretlerinden, haktan Kaçmaktan, hakika tabi olmayı terk etmekten başka bir hallerini artırmıyoruz. Evet, önümüzdeki ders inşallah 42. ayet-i kerimeden itibaren devam ederiz.